Elektronik posta adresimiz açıkradyo. Açıkradyo.com.tr Altın saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Mehmet Burak Yılmaz'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün konumuz Profesör Doktor Hasan Sözbilir. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz, çok teşekkürler. Nuray Hocam, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunca sizler de hoş geldiniz. Merhaba. Hoş Merhaba. Merhaba. Merhaba. Hasan Hocam ben sizi kısaca tanıtmak istiyorum. Siz e, İzmir'desiniz e, şu anda e, ve evet. e, İzmir'de e, üniversitedesiniz. Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Genel Jeoloji, Ana Bilim Dalı öğretim üyesi olarak çalışıyorsunuz. 2003 ve 2009 yıllarında altın çekiç araştırma ödüllerini aldınız. Deprem ve tsunami araştırmalarında eş zamanlı bölgesel gözlem yapan, verileri 7-24 anlık e, analiz eden, e, yerel ve ulusal otorite ile işbirliği halinde sonuçları paylaşan bir merkez olan Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü olarak da Görev yapıyorsunuz programımıza tekrar hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk teşekkür ederim. Ha, bu arada Sen. unuttum 9 Eylül tabii ki yani üniversiteniz 9 Eylül onu ifade etmeyi unuttum kusura bakmayın. Evet evet, evet hocam şimdi biz geçen hafta İl Afet Risk Azaltma Planı kısaltılmış adıyla İRAP'ın genel bilgilerini dinleyicilerimize ulaştırdık. O nedenle o kısma yeniden bir dönmek istemiyorum ama siz aynı zamanda İzmir planının hazırlanmasında akademik danışman olarak görev yaptınız. Yine ayrıca Türkiye ölçeğinde denetleme ve izleme kurulu üyesisiniz. Çünkü en önemli çalışmalardan birisi de raporlar çıktıktan sonra bu raporların uygulamasına ilişkin bir izleme gerçekleştiriyor. E, AFAD sizler kanalıyla e, bu konuda denetleme ve izleme e, kuruluna düşüyor. Zaten programımız içinde buna ilişkin sorumuz da olacak. Bize acaba e, hem geneli hakkında, İRAP'ın geneli hakkında hem de İzmir örneği hakkında kısa kısa bilgiler vermeniz mümkün mü hocam? Tabii ki. Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Aslında İRAP'ın çıkış mekanizması için Utsep kapsamında biraz da yapılamayan çalışmaların yapılabilmesini sağlamak amacıyla e, ortaya çıkan bir konu. Bir de tabii deprem stratejisi eylem planı sadece depreme yönelikti. İrap'ta ise bütün doğal afetlere karşı bir ilin e, en az zararla çıkması için yapılması gereken eylemlerin ortaya konduğu bir plan aslında bu. E, bu planın içinde e, tüm doğal afetlere karşı... Alması gereken önlemler sıralandığı gibi, bunlarla ilgili eylemlerin ve bu eylemlerin kimlerin yapacağı, hangi zaman aralığında yapacağı, oradaki kurum ve kuruluşlarla konuşularak yapılan bir çalışma. Yani bunu birab e, e, kurulu kendi içinde gerçekleştirmedi, bütün ilgili kurum ve kuruluşları toplayarak, onlarla çalıştaylar yaparak ve onların e, olurunu alarak oluşulan bir mekanizma. Dolayısıyla zaten şu anda yerel yönetimlerde o bölgedeki, il düzeyindeki diğer resmi kurum ve kuruluşların çalışma programında da, yani 2023-2025'e e, kadar e, yapılan çalışma programında da bu e, Irak'la ilgili eylemlerin yapılması ön şart olarak koşuluyor. Burada bir yaptırım gücü de var biraz önce sizinle bahsettiğiniz gibi. Bizim 6 aylık sürelerle yapılanları denetleme ve izleme yetkisi var devletin şu anda. Yani hangi eylem ne kadar gerçekleştirdi? Zamanında oldu mu olmadı mı? Olmadıysa nedenleri nedenler, nelerdir? Bir de bu İRAP'ın 5 yıllık olması öngörülüyor. Yani 5 yıl sonunda bakılacak eğer mesela şu anda İzmir'in 227 tane eylemi var İzmir'in için. Bu 227 tane eylem acaba yapılabildi mi bu verilen süre içinde? Yapılamadıysa ya da onlarla ilgili problemler varsa ikinci bir İRAP planının uygulanması söz konusu. Önce tabii oluşturacak sonra yine uygulamaya geçilecek. Yani sürdürülebilir bir mekanizma bu. Hani biz yaptık tamam artık depreme ya da doğal afetlere hazırız değil de sürdürülebilirliği olan bir plan niteliği taşıyor. Bunun temelinde de aslında Sendai Sözleşmesi var. Uluslararası bir sözleşmeye imza attı Türkiye. Ona o imzayı attığı için artık afet sonrası müdahale değil de afet öncesi riski azaltma konusunda yapılması gereken çalışmanın ön plana çıktığı bir mekanizma aslında İran. Yani bu şekilde özetleyebilirim. Evet hocam. Çok çok teşekkürler. İzmir'deki çalışmayı da bir kısa olarak aktarabilir misiniz? Çünkü orada çalıştaylar yaptınız. 300 evet. 30 sayfalık bir rapor çıkarttınız. Bu raporunda önemli Alt başlıkları konusunda da kısa bir bilgi verirseniz çok iyi olur. Tabii tabii. E, hocam bu, bu, bu noktada bir şey yapabilir miyim? E, doğal e, e, afetlerden söz ettiğiniz ama sanki İRAB'ta şey de var, e, insan kaynaklı afetler de var değil mi? İler, evet doğru iler, kazalar, doğru. Tabii, doğrudur. Şey, evet, söz, yani afet, doğrudur. Yani il afet risk azaltmaklarını hem doğal kaynaklı hem de insan kaynaklı afetleri de içine alan yani her anlamda e, bir yaşamsal bir e, ortam sağlayabilmek için yapılması gereken her türlü çalışmanın ön plana çıktığı bir plan aslında o. Dediğiniz gibi tabii ki insan kaynaklı afetler de var içinde. Evet. Muzaffer'in de bir sorusu evet. var. Onu da alalım hocam. Yani, tabii bu e, sunuma başlamadan önce hocam hangi taraflar, aktörler bu çalışmalara katıldı? Mesela belediyeler, e, meslek odaları vesaire gibi onları da tabii onları da yani şimdi bunun içinde tabii e, AFAD var zaten e, ana koordinatör o e, çevre şehircilik il müdürlüğü il düzeyindeki e, kısmı yerel yönetimler e, tüm yerel yönetimler bu sistemin içinde sadece büyükşehir belediyesi değil diğer tüm belediyeler e, işte yangınla ilgili diğer işte devlet su işleri e, işte karayolları yani bizim İl düzeyindeki bütün resmi kurum ve kuruluşların yanı sıra bir de meslek odaları bir bütün olarak katıldılar. Yani jeoloji, cofizik, inşaat, şehir, bölge, planlama, mimarlık, e, tümaba tüm bağlı tüm e, odalara ayrı ayrı yazılar yazıldı Afat tarafından. Yani ilin içindeki tüm e, katmanların diyelim toplumda yaşayan tüm ilgili katmanların içinde yer aldığı bir mekanizma ve 8 tane masa oluşturuldu çalıştaylarda. İşte deprem masası, sel masası, e, heyelan masası gibi, yangın masası gibi. Bu masalarda da ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilciler yer aldı. Yani tüm e, ilgili kurum ve kuruluşlar temsilciler. Mesela deprem masasında işte orayı yöneten kişi bendim deprem masasını. İşte çevre şehircilikten, AFAD'dan, bizim Büyükşehir Belediyesi'nden, diğer ilgili belediyelerden elektrik kurumundan değişik dediğim gibi il, ilin içindeki tüm katmaların içinde her aldığı bir mekanizma bu. O yüzden o insanların da olur alınarak, o kurumların olur da alınarak yani bir kuruma bir görev verirken al sen bunu yap değil de senin programında bu var mı? Bu programında koyduğun bu mekanizmanın içinde ne kadar sürede bir plan yapmışsın? Bunları ne kadar süre sonra devamlayacaksın? Tabii ki Yeni şeyler de eklendi. Onlar da yine kurumların oluru alınarak yerine getirildiği için normal şartlarda aslında şu anda benim gördüğüm kadarıyla uygulanması durumunda sadece uygulanma zamanı anlamında belki bir problem çıkabilir. Çünkü o daha çok parayla ilgili yani yatırımla ilgili bir mekanizmanın da işlemesi gerekiyor. O da işlerse aslında işte 2030 gibi şu anda bizim yaptığımız çalışmaya göre 2030 gibi bu eylem planlarının bir bütün olarak damlanması hedefleniyor. Yani Türkiye ölçeğinde bu 81 il için söylüyorum. Türkiye ölçeğinde 2030'da doğal afetlere ve insan kaynaklı afetlere karşı daha güvenli bir toplum konumuna e, gelmiş olacağız. Bu planlar uygulanırsa tabii ki. Evet, evet hocam. İzmir kısmına yine hatırlatmak istiyorum. Orayı da bir şöyle ne zaman başladı çalışma. Onun bileşenleri kimlerdi, kaç çalıştay yapıldı ve en önemli sorunlar olarak neler ortaya çıktı? Şimdi İzmir'deki çalışma bir yıl sürdü aslında. İşte Aralık 2021'de tamamlandı. Ocak 2021 ayında başladı. Ve bir yıl boyunca biz sürekli kendi içimizde toplantılar yaptık tabii ki. Bir de tabii işin covid Olayı da vardı. COVID nedeniyle bazı toplantılar online yapıldı. Çalıştaylarımızı yüz yüze yaptık. Onları online yapılmasına izin vermedik çünkü yüz yüze olması çok önemliydi. O yüzden insanları bu Kardelen, Balçova'daki Kardelen salonunda topladık. Orada çalışmalar yapıldı. İzmir'de afetlerin en önemlisi deprem olarak karşımıza çıkıyor. Deprem konusu birinci aşamada yer alıyor ve tabii neden öyle bir şey oluyor? Çünkü İzmir depremsellik açısından tehlikesi yüksek olan bir yer. Birden fazla diri fay olduğu için İzmir hem kara kısmında hem de deniz kısmında faylar var. Yani şu anda işte kara kara kısmında 21'e yakın bir faydan bahsedebiliriz. Deniz kısmında da yine bir o kadar fay yani 40-50 tane fay şu anda. İzmir e, ilini tehlike, sismik e, tehlike kaynakları olarak değerlendirilebilir. Bir de tabii her her fayın da kendine göre bir yaşam ömrü, kendine göre bir deprem üretme aralığı olduğu için e, hepsini birlikte düşündüğümüzde yıllara göre çok dar bir zaman aralığında yeniden büyük bir deprem yaşama olasılığı da yüksek İzmir'de. E, yani biz mesela İstanbul'da e, hepimiz için işte. İstanbul'da bir deprem olursa diyoruz ama aslında İstanbul'dan diri bir fay geçmiyor. Yani İzmir'e göre çok daha şanslı bu konuda aslında. Sadece denizde bir fay var, o fay kırılırsa bir problemden bahsediyoruz. Kırılmazsa hiçbir şey olmayacak. Öyle bir ilginç bir durum var ama İzmir için aynı durum söz konusu değil. Yani bir fay kırılmadı, beş fay kırılmadı, on fay kırılmadı. Geriye kalan faylar kırılabilir. Dolayısıyla bana göre, yani ben bir bilim insanı olarak bana göre İzmir'de tehlike daha yüksek benim mantığıma göre. Tabii ki farklı bilim insanları farklı düşünüyor olabilir. Ee, ama tabii İstanbul'da deprem olması tabii ki Türkiye'nin ekonomisini ciddi anlamda etkileyeceği için orada çok daha fazla bir maddi kaynak da aktarılıyor. çalışmalar da daha fazla yapılıyor. Tabii İzmir özelliğinde diğeri işte meteorolojik afetler yine ikinci planda yer alıyor. Özellikle işte sel bunun başında yer alıyor. Taşkınlar ya da işte e, kitle hareketleri heyelan sınıfında değerlendirilenler. Bunu bir de İzmir'de ilginç bir masa daha kuruldu. Diğer illerde pek olmayan bir masa. Topbijeoloji tehlikeleri. Bunu tekrarlar mısınız hocam? E, İzmir'de e, diğer illerde pek kurulmayan bir masa oldu. Yani doğal afet anlamında topbijeoloji. Ah topbijeoloji tamam. Evet topbijeolojik afetler. Yani e, gerek o bölgedeki yeraltı suyunun kirlenmesi. Ya da o bölgedeki kayalardaki belli elementlerin, insan sağlığına zarar veren belli elementlerin var olması konusunda bir masa kuruldu. Ve o konuda da belli eylemler ortaya kondu aslında. Çünkü biz mesela suyumuzu işte Manisa'dan alıyoruz. Ama mesela bizim Karaburun bölgesi var. Koskoca Karaburun Yarımadası var. Aslında Karaburun Yarımadası'nda da e, dağlardan yani bizim Karaburun'un o karbonatlı kesimlerinden denize boşalan çok güzel tatlı sularımız var aslında. Denize boşalıp gidiyor, boşa gidiyor. Ee, belki ileride onların değerlendirilmesi konusunda belli çalışmalar yapılabilir. Ee, yani bu anlamda e, hem yeraltı suyun ingerlemesi, hem de oradaki bölgesel anlamda bazı yerleşimlerde e, kaya birimlerinden kaynaklanan, onların kimyasal birleşiminden kaynaklanan elementlerin var olması biyolojik anlamda tehlike ve riskler oluşturuyor. Evet. evet. Sanırım bir soru mu var oradan? Yok, şu anda herhangi bir soru yok ama benim hemen bir sorum var. Şimdi bir yıllık bir çalışmanın sonucunda oldukça kapsamlı bir raporu ortaya koydunuz. Çalışmalar ne zaman başlıyor hocam? Yani bu hatta sıralama da var tabii yapılacaklara ilişkin. Siz 227 eylem tanımlandı dediniz. Evet, evet. Bu konuda da biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii yani bu eylemler tamamlandıktan sonra bu kitapçıklar oluşturulduktan sonra ilgili yerlere gönderildi. Biz e, bu rapor bittikten sonra da bir toplantı yaptık. Bu raporu tanıtıcı bir toplantı yaptık. Yine ilgili kurum ve kuruluşları çağırarak e, yapılacak eylemleri tekrar özetledik. Çıkan raporu değerlendirdik. Şimdi 2022'nin başı itibariyle planlar uygulanmaya başlandı. Şu anda mesela ben denetleme ve izleme kurulu üyesi olarak sisteme girdiğimde, onlar da zaten bilgisayar ortamında ben görebiliyorum. Yani bizim için bir yazılım geliştirildi. O yazılımın içinde e, belli bir şifremizle giriyoruz. Orada hangi il, hangi eylemi, ne kadar yaptı, onlarla ilgili her türlü bilgiyi oradan biz e, alıp değerlendiriyoruz. İşte bu ilk 6 ayın sonunda Türkiye ölçeğinde bir değerlendirme yapılacak. Yani bu eylemlerde 81 il için, sadece İzmir için değil tabii ki, hangi eylem, ne kadar gerçekleştirildi bunlarla ilgili izleme, değerlerine bir problem varsa hani müdahale etme şansımız olacak. Yani aslında bu kurul, e, denetleme, izleme kurulu aynı zamanda e, sistemin yürümesini sağlayacak bir mekanizmayı oluşturuyor. Yani neden yapmadın, niye olmadı değil de yapılmasının ya da yapılmaması nedenleri nelerdir, nasıl bunu çözebiliriz, neler yapılabilir. Çünkü bizim derdimiz bu eylemleri işte 2030'a kadar Tamamlamak evet. e, Türkiye olarak. Dolayısıyla böyle bir e, çalışma e, yürüyecek şu anda. 2022'nin baş itibariyle sistem çalışmaya başladı. Hatta bazı illerde e, ilk önce pilot uygulamalar yapılmıştı. Malatya gibi, Rize gibi. Onlar bizden önce aslında başladılar. Onlar, da, onlar biraz daha e, işte 2020 yılı itibariyle e, bizden bir yıl önce başladılar çalışmaya. Ama Türkiye ölçeğinde genel anlamda düşündüğümüzde 2022'nin başında irap uygulanmaya başlandı e, diyebiliriz. Evet. Elvan'ın bir sorusu var hocam. Sonra da Muzaffer Tunçak. Evet. Esasında ben e, şey e, hani e, e, eğlendire geçmeden ve sonuçların değerlendirmesine geçmeden yöntem üzerinde e, bir soru sormak istiyorum. Şimdi e, anladığım kadarıyla her ilde e, bu oluşturulan e, çalıştaylar gerçekleştirilen çalıştaylar çerçevesinde. İRAP'la bağlantılı amaç ve hedefler öncelikle belirleniyor. Bu amaç ve evet. hedeflerin belirlenmesinde uygulanan yöntem mi? Amaçlara baktığımızda mesela İzmir'de tek bir amaç varken İstanbul'da iki amaç, başka Malatya'da galiba üç amaç falan gibi böyle değişik sayıda amaç ortaya çıkmış. Ama amaçların içeriğine baktığımızda esasında bana bayağı bir genel geldi. Yani İzmir'deki de esasında e, dirençli bir şehir yarat, bir kent yaratmak için e, hani, gerekli olan bir e, şey e, hedef, e, amaç belirlenmiş pardon hedef değil. E, aynı şekilde hedeflere baktığımızda da esasında hedefler de e, hani İzmir raporuna bakıyorum, orada da hani İzmir özelinden daha çok daha genel bir takım hedefler var. E, bu şekilde hani İstanbul'da niye ayrı belirlendi, niye İzmir'de ayrı belirlendi bu konuda AFAD'ın bir yönlendirmesi oldu mu yoksa bu tamamıyla il bazında yapılan çalışmalarda mı bu şekilde bir yaklaşım söz konusu oldu o konuda sizden bilgi almak isterim tabii. şimdi tabii Türkiye ölçeğinde AFAD'ın ana bir mekanizması var, belli bir format var o formata göre iller kendi dinamizmi içinde e, Toplantlarını yapıyorlar ama belli bir format var yani amaç ne demek hedef ne demek eylem ne demek bunların tanımları nasıl ortaya çıkartılması gerektiği nasıl belirlenmesi gerektiği ile ilgili bir format var standart bir format var 81 il için ama her ilin içinde e, devreye girdiğinde illere göre değişebiliyor örneğin e, doğal afet tehlikesinin düzeyi bile değişebiliyor mesela İzmir için deprem birinci sırada yer alırken için heyelan birinci sırada yer alıyor. Ona göre hedefler de farklı şekilde biçimleniyor ve o hedeflerin ortaya çıkış mekanizması da o masalarda gerçekleştiriliyor. Yani oradaki 8 tane masa her masa kendi içinde kendi hedefini belirliyor ve o hedefi yerine getirmek için yapılması gereken eylemleri ortaya koyuyor. Belli bir strateji çerçevesinde ama sizin de dediğiniz gibi yani Türkiye ölçeğinde baktığımızda hepsinin ana ekseni aslında ee, doğal afetlere ya da afetlere diyelim afetlere karşı dirençli bir toplum haline gelmek için yapılması gerekenleri sıralamak aslında. Ee, yani ortak bir amaç var aslında bütün Türkiye için. Ee, ama dediğim gibi il düzeyinde oradaki masaların dinamizmi e, o sıradaki toplantı sırasındaki insanların verdiği bilgilere göre oradaki diyelim kaliteye göre ya da o insanların e, uzmanlık derecelerine göre tabii ki il Bilden ile ufak tefek değişimler var dediğiniz gibi. Evet, bu zaptar? 200'ü aşkın eylem belirlediğinizi belirttiniz. Evet, İmari 227 için. eylem. E, bunlardan en önemlerini sıralayabilir misiniz? Bir de geçmişle ilişkin. Biliyorsunuz İzmir'de gerek radyos çalışması çerçevesinde, gerekse İzmir deprem senaryosu çalışması e, çerçevesinde ta e, eskilere dayanan bir e, çalışma Etkinliği var. Bunlarla evet. bağ nasıl kuruldu? Geçmiş çalışmalarla. Onu da özetleyebilir misiniz? Tabi, tabi. Şimdi burada tabi Radius projesi çok önemli bir proje. Zaten İzmir yaptırdığı il düzeyindeki tek proje aslında Radius projesi. İşte 98-2000 yıllar arasında yapılan bir proje. Ayrıntısını çok iyi biliyorum burada hocamız da. Mehmet Duray Hocamız da tabii ki o konuda siz de çok iyi biliyorsunuz o projeyi. Projenin tabii içeriği ve içinde yer alan veriler doğal olarak 20 yıl önceki veriler. Şimdi bizdeki ana hedef aslında bu son 20 yılda. Son 20 yılda yani 99 depreminden sonra gerek işte yer birimleri gerek inşaat mühendisliği, işte şehir bölge yapılan mimarlık anlamında ciddi bir değişim yaşadık. 99 depreminden dolayı ve 99 depreminden şu an 2022'ye kadar çok fazla çalışma yapıldı. Gerek zemine tanımlama anlamında gerek işte bina deprem yönetmeniklerin yeniden revizyonu anlamında ciddi değişimler yapıldı. Bu değişimler ve bunlarla ilgili veri seti son 20 yılda doğal olarak radyos projesinde yok. Dolayısıyla radyos projesinin şu anki aslında günümüz geldiğimiz nokta içinde deprem master planı anlamında ben hep söylüyorum 10 yıldır söylüyorum bunu yeniden revize edilmesi gerek. O konuda maalesef bir türlü yol alamıyoruz. Yani bir deprem master planının güncel olması lazım. Çünkü son 20 yılda yapılan Vadoğan radyos projesine son 20 yılın radyos doğal olarak yapı stoğu da yok. Dolayısıyla son 20 yılda da yapı stoğunu da ekleyerek son 20 yılın bilimsel verilerini de ekleyerek örneğin Mesela Radius projesi işte İzmir fayının bir deprem ürettiğinde e, uğrayacağı bir senaryo üzerinden e, yürütülen bir deprem master planı. Fakat şu anda e, İzmir fayının değil de Tuzla fayının deprem tehlikesi anlamında daha yakın bir gelecekte deprem üretici ortaya çıktı. Şu anki bizim yaptığımız çalışmalarla. O yüzden e, Tuzla fayına göre bir deprem senaryosunu oluşturup yeniden şu anki yapısı üzerinden acaba bizim hangi binalarımız yıkılacak onu önceden görüp o tür çalışmayı yerine getirmek anlamında bir e, konu içeriyor. Şu anki İRAP programında zaten Tuzla fayını da devreye katarak öyle bir senaryo daha kurduk. Yani sadece İzmir fayı değil, Tuzla fayının da senaryosunu yapıp buna göre hatta senaryoyu çalıştırdık. Bili biliyorsunuz bilgisayar ortamında bir tür çalışma yapabiliyorsunuz. Yani ben bir tuzla fay, deprem ürettiğinde ne kadar can ve mal kaybı olur? Hangi binalar yıkılır sorusunun yanıtını şu anda bilgisayar programlarında yapabiliyoruz. Bu has Türk olabiliyor. İşte AFAD'ın programları var AFAD'ın. dolayısıyla işte şu anda mesela yaklaşık işte 10.000 civarında bir can kaybından bahsedebiliyoruz şu anki var olan yapısı o üzerinden gittiğimiz zaman. Evet, bu tür eee konuları ile getirebiliriz. Evet, Muzaffer'in bağlantılı bir evet. sorusu olacaktı ama bir küçük ara evet. verelim. Evet. İlk parçamızı dinleyelim. Ondan sonra ikinci bölümle devam edeceğiz. Efendim. Altın Saatler programındayız. ikinci bölümdeyiz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Hasan Sözbilir hocamız. 9 Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi. Kendisiyle İl Afet Risk Azaltma Planı Kısaltılmış adıyla İRAP üzerinde e, sorularımız oluyor ve kendisinden yanıtlarımızı alıyoruz. Ben hemen Muzaffer Tunç'a söz vermek istiyorum. Benim sorumun e, devamı olarak e, acaba bu 200 e, eylem planı içinde yeniden bir deprem e, nasıl plana hazırlamak var mı? Onu da merak ediyorum. Mesela demin bahsettiniz ya, yeniden evet, evet. yapılması lazım. Bunun evet. bir özelliği var ama bir de geçmişte yapılan e, yani büyük şehir e, inşaat mühendisleri e, birlikteliği üniversitenin 950'lerinde e, birlikteliğiyle eee ve <gülüyor> Seferi sahada yapılan envanter çalışmaları vardı. Evet. Sonra e, geçtiğimiz aylarda Büyükşehir Belediyesi Bornova falan Bayraklı bölgesinde bir envanter çalışması yaptı. Bu e, çalışmalarla ilgili ee, bir e, eş gücüm kurabildiniz mi acaba? Evet şöyle, e, şimdi tabii İrap içinde aslında farklı hedeflere bağlı olarak değişik eylemlerde deprem masraflarının parçaları var. Örneğin işte diri fayların e, haritalanması var, imar haritalarına işlenmesi var, yapı stoğunun ortaya çıkartılması var. E, şu anda Irak'ta olmayan tek şey eylem anlamında. Senaryo depremlerinin oluşturulması. Şimdi senaryo depreminin oluşturulması tabii aslında esas mantaliteyi oluşturuyor ama onun için de çok ciddi bir ekip gerekiyor. Yani bunu işte belediyenin ya da herhangi bir kurumun tek başına yapacağı bir çalışma değil. Çok disiplinli bir çalışma gerektiriyor ve akademik düzeyi yüksek olan bir mekanizmanın kurulması gerekiyor. Bu radyos projesinde kurulmuştu yani Mustafa Erdik hocamızın yanlış hatırlamıyorsam onun başkanlığında olan bir çalışmaydı o. Boğaziçi Üniversitesi ve diğer üniversitelerle birlikte çok farklı disiplindeki profesör düzeyindeki hocaların yaptığı bir projeydi o. Şu anda aslında o projenin yapılması için biz deprem araştırma merkezi olarak epey bir çalışma yaptık. Son aslında son 5 yılımı ben yani Hasan Sözbir olarak son 5 yılımı buna ayırdım diyebilirim. Bundan önceki valimiz vardı Erol Bey. Onun zamanında başlattığımız bir çalışmaydı. Deprem Master Planı'nı yenilemek anlamında. E i̇şte çok sayıda toplantıya katıldım ben. İşte bir toplantıya mesela bütün il koordinasyon kurulunu çağırdılar. Onları anlattım. Bir toplantıya bütün kaymakamları, 30 ilçenin kaymakamını çağırdılar. Onları anlattım. Yani Deprem Master Planı ne demek, nasıl işlemesi gerekiyor, neler yapılması gerekiyor konusuyla ilgili. En son aşamada yaklaşık 55 bilim insanından oluşan bir ekip kurduk. Biz 9 yıl başta olmak üzere 10 farklı üniversiteyi de devreye koyarak jeoloji, jeofizik ve inşaat mühendisi ağırlıklı bir mekanizma üzerinden tabii şehir bölge planlama, mimarlık, afet yönetimi, hukuk, tıp çok değişik ölçeklerde bilim insanından oluşan bir mekanizma kurduk fakat o mekanizmanın sonunu getiremedik. Yani şu anki geldiğimiz noktada depremas planı Protokol aşamasında bekliyor böyle. O kısmı o şekilde duruyor diyebiliriz. Ama tabi İzmir ölçeğinde yani doğal afet ya da deprem konusundaki 40 yılda tabi yapılan çalışmalar var. Yani biz İRAP'ı bir yılda tamamladık ama aslında onun arkasında 40 yılın birikimi var. 40 yılın birikimi olmasaydı onun bir yılda tamamlanma olasılığı pek yoktu yani plan anlamında. E, uygulama anlamında da şu anda benim gördüğüm kadarıyla yine insan yetiştirilmesi gerekiyor. Yani şu anki mevcut insan e, grubuyla bu sistemin çözümlenmesi pek olanaklı görülmüyor. Yani ben bir bilim insanı olarak konuşuyorum. Çünkü e, bizim mesela hazırladığımız raporu belediyeye verdiğimizde o rapordan anlayacak insan yok. Böyle bir sıkıntı var. E, dolayısıyla... E, insan yetiştirmemiz lazım. Yani genç insan yetişmesi gerekiyor. Bu İrap'tan anlayan, işte doğal afet tehlikesinden anlayan ya da deprem master planının uygulanmasına anlayan insanların yetiştirmesi gerekiyor. Aslında Türkiye'de bugün sadece İstanbul'da bu anlamda belirli bir ilerleme kaydedilmiş durumda. Deprem master planının hem yapılması hem de uygulanması anlamında İstanbul çok daha ileride doğal olarak şu anda Türkiye ölçeğinde onu görebiliyoruz. Yapılan bilimsel çalışmalar da orada daha yoğun. Çünkü dediğim gibi bütün kaynaklar oraya aktarıldığı için doğal olarak orada daha hızlı yürüyor çalışmalar. Mesela denizde, Marmara Denizi'nde yapılan çalışmalar o kadar fazla ki yurt dışı, yurt dışı ciddi bir artık Marmara Denizi'nin neredeyse santim santim altını biliyoruz. Ama Ege Denizi mesela bilinmiyor. Şimdi tesadüfen işte Samos e, fayı kırıldı da. Denizin altında bir fay kırıldı da orada şu anda işte bilimsel çalışmalar başladı ama şu anda mesela sadece takmam düzeyinde bir çalışma. Bizim 9 Eylül Piri Reis Deniz Bilimleri birlikte bir çalışma, İTÜ birlikte bir çalışma başlattılar. E ve sadece Kuşadası Körfezi'ni şu anda tarıyorlar ama bizim mesela Midilli tarafında da denizin içinde diri faylar var. Yani İzmir'in önemli bir kısmı kıyı kenti olduğu için tsunami tehlikesi önemli bir tehlike olarak yer alıyor. Irak'ta da öyle. Hatta o yüzden tsunami tehlikesine göre de iki tane senaryo yaptık Irak'ta. Yani hem Medili tarafından hem de Samos tarafından denizdeki bir fay deprem ürettiğinde bizim hangi kıyılarımızda ne tür tsunami tehlikesi yaşanır? Oradaki can ve mal kaybı nasıl olur? Onlarla ilgili de çalışma var şu anki Irak raporu içinde. Dolayısıyla yani bağlantıyı kurduğumuzda son 20 yılın özellikle Radius Projesi'nden sonraki son 20 yılın veri seti eksikliği var şu anda bizim e, bu çalışma içinde. Bir de benim gördüğüm önemli bir eksiklik şu, e, bizim üniversite ve yerli yönetimlerle bağlantıda bir problem var. Onun nedenini bilmiyorum ama o problemin e, mutlaka çözülmesi gerekiyor. Evet, Nuray Hoca'nın bir sorusu var Hasan Hoca'm. Hadi buyurun. E, evet, e, hocam siz e, konuşmanızın başlangıcında bu İRAP çalışmasının projesinin diyelim. E, aynı zamanda UTSEP projesinin eksiklerini gidermek ve e, UTSEP projesinde mevcut olmayan veya etkin biçimde uygulanamayan kontrol denetim mekanizmasının daha e, verimli şekilde yapılması olduğunu ifade ettiniz. Bu tabii çok önemli bir şey. E, ancak e, UTSEP'in Hazırlanmasında e, deprem danışma kurulu üyesi olarak e, çalışmış bir kişi olarak aklıma şöyle bir soru geldi. E, Butsep'te tabii yerel e, problemlerin dışında ülkeye ülke genelinde e, önemli olan pek çok e, sorunla ilgili e, strateji ve eylem planları geliştirildi. E, yani e, sadece bir bölgeye veya bir ile matuf değil, bunun Tabii. dolayısıyla merkezi biçimde ele alınması lazım ve benim e, yani bütün yapılan çalışmaların detayına hakim değilim ama sanıyorum e, Utsseb'in öngördüğü çalışmaların çoğu da maalesef gerçekleştirilemedi. Ee, bir kısmı gerçekleştirildi örneğin ben de e, onların içinde kısmen yer aldım ama e, aklıma şöyle gelen bir konu var mesela yetkin mühendislik konusu UCEP'in içinde önemli bir konu olarak e, yer alıyor fakat e, e, aradan 10 e, sene zaman geçti e, hiçbir şey yapılamadı. Bu konuda ne dersiniz? Hocam ben hemen araya girerek bu utsepin ne olduğunu açayım, dinleyicilerim. Evet, çok sorayım. iyi olur. Doğru, haklısınız. Evet. Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı'nın kısaltılmış hali. Evet, evet, buyurun Hasan Hocam. Evet, tabii Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı aslında çok önemli bir e, e, strateji. Yani 2012'den 2023'e kadar Türkiye'de yapılması gereken, Tüm çalışmaların özetlendiği ve bizim bilim insanı olarak örneğin ben bir proje yazarken UDSEP'i açıyordum. UDSEP'te örneğin ne demiş işte diri faylar haritalanacak demiş. Ben o zaman TÜBİT'a diri faylara haritalamak için proje veriyorum. Ya da diyor ki işte UDSEP'te e, diri fayların geçmişin araştırılması, paleosismoloji dediğimiz yani hendek açarak fayın geçmiş dönemlerde ürettikleri depremleri bulacaksınız diyor. Bu 2023'e bitecek diyor. Yani sonuçta devletin verdiği bir emir resmi kurum ve kuruluşları aslında UDSEP. E biz de bilim insanı olarak onları yerine getirmek için uğraştık. Ama tabii sistemin içinde sizin de dediğiniz gibi yapılması gereken çalışmalar zamanında olmadığı için daha doğrusu farklı şeyler oldu belli dönemlerde. Örneğin Türkiye ölçeğinde Türkiye Paralelosmoloji Projesi oluşturuldu UDSEP kanalından yola çıkılarak. Çünkü orada diyor ki 485 tane fay Türkiye'deki 485 tane fay 2023'e kadar kesilecek, bakılacak ve bu fayların hangisinin deprem üretme tehlikesi daha ön planda. O bunu ortaya çıkaracaksınız diyor ilgili e, üniversitelere daha doğru söylüyor bunu. Biz de 2012'de o projeleri başlattık. Türkiye Palaeosmoroji başladı. E, 2012-2014'te örneğin işte bizim Marmara bölgesi dediler ki Marmara bölgesi çok daha riskli bir bölge. Onun için önce burayı çalışın dendi. O dönemde de sadece 4 üniversite fayı kesip anlayabilecek bilgi seviyesine sahip. Bunlardan bir tanesi 9 Eylül'dü. Biz de girdik işte Edremit balı kesil faylarında çalıştık. Fakat 2014'ten sonra e, yeniden bir proje sunduğumuz zaman e, devlet kanalında bütün o projeler durduruldu. 2015 yılında yani koskoca Türkiye Paleosmoloji Projesi sekteye uğradı işte o karanlık düşler artık ne diyeceksek onlara durduruldu yani bir, bir ülkenin en önemli projelerinin bir tanesi durduruldu UTSEP'in böyle şanssızlıkları var ee, yani sistemin içinde meydana gelen değişiklikler nedeniyle sekteye uğradığı zamanlar oldu mesela orada şunu der Türkiye'deki yapısı da ortaya çıkartılacak der UTSEP'te 2023'e kadar tamamlanması lazım ama biz şimdi ne diyoruz işte balçova Seferi, Hisar Bayraklı oldu diyoruz ama İzmir'de 30 tane ilçe var 30 tane ilçenin 2023 sonunda yapış ortaya çıkması gerekiyordu UDSEP'e göre. UDSEP'te de aslında görevler belirli. Yani bunu kimin yapması gerektiği yazılı, hangi çalışma, hangi eğilimi kim gerçekleştirecek o da yazılı aslında. Yani İRAP, UDSEP o anlamda birbirine paralel bir yapılanma içinde yer alıyor. Dolayısıyla eğer biz şu anda 2023'e az bir zaman kaldı. Bizim 30 tane ilçemizin yapıstoğu belli değilse demek ki biz il olarak da aslında verilen görevleri yerine getirmemiş oluyoruz. Öyle bir eksiğimiz var bizim şu anda. Evet. Peki bunu tamamlamış olan var mı bir il? Hayır yok. Tabii evet. işte onu söyleyeyim. Yani Türkiye içinde ama bu tabii atlıyorum mesela yerel yönetimlere verilen görevler. Yani bir, bir ilin onu kimler yapması gerekiyorsa onlar. Mesela şimdi önümüzde 20 yıllık bir 99 2020 yani 20 küsür yıllık bir süre içinde e, aslında şöyle de daha net bir şekilde konuşacak olursak mesela bizim yıkılan 17 tane bina aslında radyusu çok dikkatli incelersek orada aslında o bölgelerin çok zayıf bir zemin yapısına sahip olduğu biliniyor. Ve son 20 yıllık süre içinde aslında biz o zayıf üzerindeki binaları olması gerektiği gibi inceleyip güçlendirme ya da yıkma anlamındaki çalışmalarımızı yapabilseydik zamanında aslında 117 tane insan da ölmezdi zaten. Yani UTSEP uygulanmış olsa olması gerektiği gibi ya da Radius projesi uygulanmış olsa yine aslında çok az bir hasarla çıkabilirdik. Şimdi bütün bunların üzerinden yani biz ülke olarak zaten şeyiz ben hep söylerim yani bir Plan yaparız ama planı ya da bir strateji belirleriz. Stratejimiz çok güzel. Ulusal deprem stratejisi çok güzel bir bir proje aslında. Ama uygulama uygulayan insanlar sonuçta bizim ülkemizdeki değişik kurum ve kuruluşlardaki insanlar oldukları için sistem orada çöküyor gibi geliyor bana. Evet hocam. Elvan'ın bir sorusu var. Evet ben şimdi bu uç sebe ve şey yaparak ederek diye soracağım. Türkiye geneli için bir risk azaltma planı da söz konusuydu, değil mi? Bir e, Türkiye risk, afet riski azaltma planı diye bir şey, evet. yani genel bir merkezde e, şey, oluşturulacak onun bir planın taraf, taraf, Onun taraf, adı mi? Taraf, e, evet. Ama o yok, değil mi? Daha oluşmadı. E, ben hani o konuda biraz böyle şeyim, e, il bazındaki planlara geçmeden acaba ilk önce onun hazır olması gerekmiyor muydu? Ee, onun daha bir yol gösterici nitelikte, koordinasyonu sağlayıcı nitelikte bir takım e, işlevleri de ev getirmesi gerekmiyor muydu diye e, merak ediyorum. Bir de ikinci soru, bir daha söz almayacağım. E, bu e, aksaklıklardan söz ettiğiniz UDSEP'le ilgili. IRAP'ın, IRAP'ların hayata geçmesi de aksaklıkları önlemek için ne gibi önerileriniz var? Teşekkürler. Evet, tabii taraf ben şimdi aynı zamanda AFAD'ın... Danışma kurulu üyesiyim İçişleri Bakanlığı düzeyinde orada bu konular çok fazla konuşuluyor. taraf aslında bir taraftan yürüyor yani aslında irap tarafın içinde olması gereken bir şey zaten zaten o şekilde gidiyor yani Türkiye ilafet azaltma planı tamamen bütün Türkiye'deki ana mekanizmayı oluşturan bir risk azaltma planı bu plan kapsamında zaten iraplar yapılıyor. Yani o sistemin bir parçası aslında, tarafın bir parçası iraplar. Tabii e, bunlarla ilgili yani ben devlet katındaki çalışmaları çok yakından gördüğüm için aslında canla başla bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Ama dediğim gibi sonuçta devlet katında hangi e, stratejiyi belirlerseniz belirleyin, sonuçta onun uygulayıcısı illerdeki yerel mekanizma. Yani o yerel mekanizma alması gereken, maddi yardımı alamadığı zaman ya da yapılması gereken çalışmalar yapamadığı zaman sistem gerilemiş oluyor. E, bu anlamda yani TARAP açısından baktığımızda o da aslında yakın bir zamanda açıklanacak bildiğim kadarıyla. Türkiye ölçeğinde e, TARAP çalışmasının sonuçları e, açıklanacak işleri Bakanlığı tarafından bildiğim kadarıyla öyle bir şey. İkinci soru neydi onu unuttum şu anda ikinci soruyu da hatırlatacağım da bir şey daha söylemek istiyorum. Mesela şimdi Mehmet Hoca'nın ne Hocanın da şey yaptı, bahsetti yetkin mühendislik. Bu ilanla evet. bir girmez. Yani bu mutlaka Türkiye bazında yapılacak olan bir afet riskini azaltma planının içerisinde olması gereken bir konu. o yüzden evet. gündeme getirdim onu. Yetkin mühendislik aslında gerçek anlamda yok ama yani yasal anlamda yok ama aslında belli dallarda uygulanıyor Türkiye'de. Mesela bizim Fayla ilgili çalışmalarda yetkili mühendis aranıyor. Örneğin bir fayı kesip içine bakıp o fayın geçmiş dönem depremlerini bulma görevinin bir özgeçmişi var. Yani insan tanımlanmış orada. İşte şu konuda yayın olacak, şu şekilde olacak, en az beş yıl böyle olacak, şöyle olacak. Bir sürü böyle ön şart konmuş. Yani fayı herkes şu anda inceleyemiyor Türkiye'de. Sadece belirli bir insan e, grubu tanımlanmış ve o insan grubu da Türkiye'de işte mesela şu anda fayı kesip içine bakıp geçmişini bulabilecek insan sayısı 15'i geçmiyor şu anda Türkiye'de. Anladım. Bunun belli, kimlerin olacağını nasıl belirlendiği falan ayrı bir konu. Onun için hani ona girmeyelim ama şeyi sor, e, ikinci soru şuydu. E, Uçsef'in uygulaması ile ilgili olarak bir takım aksaklıklardan e, söz ettiniz. E, bu Irakların uygulanmasını uygulanmasında bu aksaklıkların yaşanmaması için sizin önerileriniz nedir diye. Evet. Konuştum. İşte şu anda o denetimi ve izleme kurulu. Bunun doğru çalışması çok önemli. O kurul eğer çalışabilirse olması gerektiği gibi dediğim gibi bize bir internet sayfası açlar, bir şifremiz var. Biz girip her ilin hangi aşamada olduğunu görebiliyoruz. Eğer biz kendimiz yani birey olarak görevlerimizi yapabilirsek oradaki eksikliği anında görüp oradaki ildeki ilgili kurum ve kuruluşlara bakın şu eyleminiz şu kadar yapılmış ama şu kadar eksik şunu tamamlayın gibi bir mekanizmayı çalıştırabilirsek ve buna da karşı taraf uyarsa bir de o var tabii. Yani sonuçta bizim yaptırım gücümüz gidip hani silah dayamak değil. Bir şekilde yazarak söylüyoruz onu. O insanlar da onu görev kabul edip yerine getirirlerse sistem yürür. Yerine getiremezlerse tabii ki sistem yine çöker. Açıkçası. Bir finansal kaynakların oluşması söz konusu değil mi? Gerekli. Tabii tabii finansal kaynak en baştaki şey zaten. Para olmadan hiçbir şey yap, kimse hiçbir şey yapamaz. Evet. Hocam Aziz Şaş'sa aramızda Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti başkanıdır ve özellikle İzmir'deki çalışmalarda haberleşme konusunda çalışma grubunun katılımını soruyor ve İstanbul örneğindeki katılım şablonundan yararlanıp yararlanılmadığını merak ediyor. Bu konuda bilginiz var mı acaba? Tabii ulaşım haberleşme ile ilgili tüm ilgili kurum ve kuruluşlar vardı bu çalıştayın içinde. Onların da Özellikle altyapı, üst yapı konusunda epey bir önerileri oldu. Ee, onlarla ilgili neyin şu anda aklıma gelen şey işte mesela tsunami olduğunda kıyılarda e, altyapı ve üst yapı ile ilgili ne tür değişimler olabilecek ve onlar için alması gereken önlemler yapılması gereken eylemler nelerdir? Onların hepsi o sıralarda çıkartılmış oldu o çalıştaylar sırasında. Bunu hatırlıyorum. Evet. Ee, Nuray Öcan'ın bir sorusu var. Hocam biraz önce e, yanılmıyorsam yetkin mühendisliğin Türkiye'de kısmen uygulandığını ifade ettiniz. Ve bir e, kendi alanınızdan bir e, örnek verdiniz. Evet. E, buna yetkin mühendislik demek mümkün değil bence. Yetkin tabii, mühendislik tabii bir, bir, bir, Dur, bir, hayır, bir parçası da değil. Yani şimdi bakın evet. uzman belli konularda evet. uzman konunun uzmanlarının çalışması ayrı bir şey. Yetkin mühendislik bir sistemdir. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bunun, bununla ilgili doğru, doğru. Türkiye'de çok ayrıntılı çalışmalar yapılmıştır. Kadro tasarıları hazırlanmıştır. İnşaat Mühendisleri Odası 1997'den bu yana bu konuda çok yoğun çalışmalar yapmıştır. Fakat o çalışmalar e, bir sonuca maalesef varamadı ama uç bu konu açık seçik bir biçimde e, USEP'in genel karakterine bağlı olarak görevli kuruluşun sorumlu kuruluşlarda belirtilerek e, bunların bunun gerçekleştirilmesi e, görülmüştür. Daha doğrusu emredilmiştir. Fakat bu konuda maalesef hiçbir çalışma olmadı. Yani kusura bakmayın bunu bir yanıl, yanılma e, konusu olmasın diye Sanki Türkiye'de e, yetkin mühendislik uygulanıyor gibi bir izlenim vermemiş olmak için. Yok yok için, doğru e, hocam doğru söylüyorsun. Açıklama, ben sadece bu kadarını yapabildi Türkiye anlamında söylüyorum. Yani evet, yetkin evet. mühendisliğin tabii ki yesine bile giremedi e, evet, doğal olarak. Ama evet. bu kadarını yapabildi o da belli dallarda ki, o insanların kendi iç dinamizmi içinde oluşan bir şey bu. Yani devletin gidip içi. Yani alanlarda şey uzman kişilerin e, evet, daha doğru. etkin bir biçimde kullanılması tabii e, önemli ama ondan ona yetkin, yetkin mühendislik değil. dememek lazım. Mesela, Tabii bir Türkiye'de yetkin evet. mühendislik yok sonuç olarak yani. Evet, evet. Evet, doğrudur. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sana. Evet Hasan evet. Hocam, benim de bir, ha, pardon muzafferim bir soru. Hayır, soru bu yani. İzmir'de önüne çıkan eylemler nedir onu e, dinliyorduk. Yani Hasan hocam ondan bahsediyordu. Şu anda acil eylem hangisi ne gözüküyor? Onu öğrenebilir miyiz demiştim. Hocam şu anda e, özellikle bu e, tehlike haritalarının, tehlike ve risk haritalarının oluşturulması ön sıralarda yer alıyor. Yani deprem tehlike haritaları, deprem risk haritaları, heyelan duyarlılık haritaları e, bunların oluşturulması e, ön planda. Aslında bazı kurumlarda, bazı kurumlarda e, şey var. Kendisinin e, yürüttüğü çalışmalar yine USP'ten dolayı yürüttüğü çalışmalar var. Mesela e, suyla ilgili çalışmalarda taşkın eee ve selle ilgili bilgisayara girerseniz taşkın ve sellerle ilgili yönetim anlamında, su yönetimi anlamında hangi ilimizde ya da hangi ilçede, hangi mahallede e, bir dere taştığında ne kadar insan zarar görür, ne kadar e, mal kaybı gerçekleşir? Bunlarla ilgili önlemler nelerdir? Onların eylem planları hazırlanmış durumda. Yani İRAP aslında sıfırdan başlayan bir mekanizma değil. Evet bu mekanizmanın içinde aslında Ultep'ten gelen emirlerin değer aldığı durumlardan dolayı geçmiş yıllardan başlayan bazı çalışmalar var. Onlar da aslında İrap'ın içine girmiş oldu. Yani devam eden çalışmalar da şu anda İrap'ın içinde bir şekilde ilerleyecek sıfırdan başlayan çalışmalar da var bu anlamda. Evet hocam, Aziz Çasa'nın bir de e, özel sektör temsilcileri bu sürece katılıyorlar mı? İrap çalıştaylarında bulundular mı e, diye e, bir sorusu var. Özel sektör bildiğim kadarıyla daha çok sivil e, toplum örgütleri anlamında bir katılım oldu. Yani şirket bazlı bir katılım pek olduğunu şu anda hatırlamıyorum. Evet. Yani gene konuyla ilgili işte GSM operatörleri olsun özellikle... Tabii onlar vardı, onlar evet onlar vardı yani Türkcell Turk Telekom onlar vardı. Evet, evet. hocam ben Türkiye'nin bütününe ilişkin bir soru sorup programın, programın sonuna da gelmiş durumdayız bitirmek istiyorum. Şimdi ha, Aziz bir sektör temsilcileri, özellikle turizm sektörünü merak ediyor. Yani tabii vardı, vardı, o, turizm vardı. Bu özellikle mesela kültür varlıkları ile ilgili e, kurum ve kuruluşlar vardı. Resmi, özel, tüzel, tüm şeyler vardı bu sistemin içinde. Evet, efendim benim e, son sorum şu, e, şimdi siz çok önemli bir eksiğe e, değindiniz. Özellikle İzmir örneğinden hareketle e, akademi ile yerel yönetimler arasındaki ilişkinin sağlamlaştırılması, geliştirilmesi gerektiğinden bahsettiniz. Bu aynı zamanda tabii ki e, İRAP çalışmaları nedeniyle belirttiğiniz bir konu. Türkiye çapında da bu konuda e, sıkıntılar görüyor musunuz? Nedir? durum Çünkü e, yerel yönetimler katılmadığı takdirde, ilgili sektörler katılmadığı takdirde e, bir yeni hayal kırıklığıyla karşılaşma olanağımız e, olasılığı çok yüksek gibi görünüyor bana. Ne dersiniz? Evet, tabii Türkiye ölçeğinde benzer bir problemin olduğunu zannetmiyorum ama bazı illerimizde var diyebiliyorum, az da olsa. Ama bunun en büyük... E, Problemli illerden bir tanesi işte İzmir şu anda yer alıyor. Mesela biz üniversite olarak İzmir'in İzmir'deki yani İRAB e, konusunda en fazla bilgi ve yetkinliğe sahip olduğumuz halde belediye ile ilgili çalışmalarda yokuz mesela. Dokuz eylül yok şu anda. Böyle bir problem var. Onun mutlaka dediğim gibi çözülmesi gerekiyor. Yani o çözülmeden e, zaten eylemleri yerine getirme şansımız da yok. Çünkü eylemleri de sonuç olarak... Akademik düzeyde yerine getirmemiz gerekiyor. Yani bilim insanı olmadan o eylemlerin gerçekleşme olasılığı da yok. Her eylemin kendine göre bir bilimsel yanı var. Yani bir heyelan haritalamak için bile üniversiteden danışmanlık düzeyinde mutlaka bir destek almak gerekiyor. Normal evet. biz, biraz önce hocamızın dediği gibi yani yetkin mühendis mekanizması Türkiye'de işlemediği için sistemin dört dörtlük dağınlanma şansı e, üniversite desteğinden yoksun bir şekilde başarılamaz diye düşünüyorum. Evet. Hocam size çok teşekkür ederiz. Bizim bu konuda Irak çalışmaları konusundaki programlarımız önümüzdeki haftalarda da devam edecek. Farklı illerin örneklerini, tecrübelerini dinleyicilerimize ulaştırmaya çalışacağız. Çok çok teşekkürler Hasan Hocam. Sağ olun. Ben Orayı teşekkür ederim. Için. Sağ e, olun. İyi günler. Iyi. Yayınlar diliyorum. Çalış, Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Başarılar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. İyi günler. Teşekkür ederiz. İyi ediyoruz. günler. Sağ olun. Evet. Bugün Altın Saatler programında konuğumuz Profesör Doktor Hasan Sözbilir idi. İl Afet Risk Azaltma Planı kısaltılmış adıyla İRAP'ın hem Türkiye genelindeki hem de İzmir Özelindeki e, çalışmalarını e, dinledik. E, gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.